Hassas Terazi Hazırlayan ve sunan İstanbul Eczacı Odası Hukuk Bürosu Merhaba değerli eczacılar, bir hassas terazi programımızın 3. bölümüyle yeniden birlikteyiz. Odamızın hukuk müşavirliğinden ben Avukat Zehra Şimşek ve Avukat Didem Madakçelik ile birlikte bu bölümümüzü sizlere sunacağız. Önceki bölümümüzde sizleri çok ilgilendiren protokollerden söz etmiş ve fesihlerde izlenecek yasal yolları anlatmıştık. Biz daha çok sizlerden gelen şikayetler doğrultusunda programlarımızı yapmayı düşündüğümüzden dolayı gene bu bölümümüzü de sizlerden gelen değişik soruları 6197 sayılı yasamız ve yönetmeliğimiz çerçevesinde anlatacağız. Öncelikle eczacılık yapmaya engel olan hallerden başlamak isteriz. Yasamıza göre kasten işlenen herhangi bir suçtan dolayı 5 yıl ve üzeri ceza almış olmak eczacılık yapmaya engeldir. Yani alınan ceza 5 yıldan az ise eczacılık yapılacağı sonucu doğmaktadır. Dikkat edilirse eğer burada işlenen suçun kasti olması ayrımı getirilmiştir. Bunun dışında kasti olup olmaması ve herhangi bir cezai süre sınırlaması olmadan işlenen bazı suçlardan dolayı Alınan cezalar eczacılık yapmaya engeldir. Bunlar da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkum olmaktır. Eczacılık yapmaya engel iyileşmez bir hastalığın olması halinde de eczacılık yapılamamakta. Burada her hastalık eczacılık yapmaya engel olmamakta önemli olan bu hastalığın iyileşmez vasfında bulunmasıdır. Örneğin bir eczacının şizofren olması ya da kanser veya felç olması gibi hastalıklar sağlık kurulu raporuyla iyileşmez olduğu belirtilmişse eğer eczacılık yapılamaz. Ayrıca eczacılık yapmaya mani olmak kaydıyla her iki gözün görmekten yoksun olması da diğer bir engeldir. Yeri gelmişken şunu belirtelim, bu haller var iken ruhsat alınmışsa eğer ruhsat valilikçe geri alınabilmektedir. Ruhsatın geri alınmasını gerektiren diğer bir sebep de ruhsat almak için verilen belgelerin gerçek olmadığının ortaya çıkmasıdır. Ruhsat aldıktan sonra az önce saydığımız cezaların alınması hallerinde ruhsat geri alınmamakta olduğu gibi bu durumdaki eczaneye mesul müdür dahi atanamamaktadır. Ancak eczacılık yaparken mesleğini yapmaya engel olacak devamlılığı olan bir rahatsızlık ile karşılaşırsa, yani her iki gözü göremez ve iyileşmez bir hastalık olması hallerinde eczacı eczanesine mesul müdür atayabilecektir. Bu durumda değerli eczacılar, eczane mesul müdür vasıtasıyla eczacının vefatına kadar işletilebilecektir. Mesul müdürlük konusunda programımızın ilerleyen dakikalarında Yeniden değineceğiz. Bu konuyu kapatmadan önce şunu da söyleyelim. Bir eczacının iflas etmesi, vefat etmesi, kısıtlanması veya aldığı ruhsattan vazgeçmesi hallerinde ruhsat geçersiz oluyor. Diğer bir konu ise memur veya askerin eczane açamayacağıdır. Eğer eczacı eczane işletirken askerlik hizmetini yapmak üzere askerliğe giderse eczanesine mesul müdür atamak kaydıyla eczanesini idare edebilir. Aynı şekilde milletvekili veya belediye başkanı seçilen eczacılar eczanelerine ancak mesul müdür atayarak idare etmeye devam edebilirler. Evet değerli eczacılar, bu konunun ardından gene sizlerin en çok sorduğu bir başka konuya geçiyoruz. Yasamız, eczacılık ile birlikte yapılabilecek bir meslek olarak öğretmenliği ve seçimle gelinen bir görevi saymıştır. Yani bu iki işin dışında eczacı kendi mesleği ile birlikte başka bir mesleği yapamayacaktır. Seçimle gelinen bir görevin eczacılıkla birlikte yapılabileceğini belirtmiştik. Bunlara seçimle gelmek kaydıyla muhtarlık, belediye meclisi üyeliği veya dernek üyeliği, dernek başkanlığı gibi durumları sayabiliriz. Şimdi de sizlerin en çok sorduğu bir hususa geldik. Bu da bir eczacının bir şirketin ortaklığını yapmasının ticaret olup olmadığı hakkındadır. Yasamız... Eczacılık ile birlikte özellikle bizzat kelimesini vurgulayarak bizzat ticaret yapmayı yasaklamıştır. En çok merak edilen bir konu olduğundan dolayı burada bu konuyu genişçe ele alacağız. Burada ticaret yapmak tamamen yasaklanmamakla birlikte bizzat ibaresinden çıkarılacak manaya göre ticaret şirketlerinin türlerine göre sınırlamalar getirilmiştir. Hemen belirtelim, belki de pek çoğunuz biliyordur, şirketlerde belirli sınırlamalarla sadece ortak olunabilir. Şirketlerde müdür veya denetçi olmak gibi benzer bir vazife almak, ticaret yapmak kapsamında olacağından yasaktır. Kollettir. Kollektif şirketlerde hiçbir şekilde ortak dahi olunamayacağı gibi komandit şirketlerde komandite ortak olmak da yasaktır. Çünkü her iki durumda bu ortaklar tüm mal varlığı ile sorumlu olacaklarından dolayı mümkün değildir. Ancak sadece komanditer ortak olmak ise mümkündür. Daha çok eczacılarımız limited şirketlere ortak olduğundan dolayı bununla ilgili bazı önemli noktaları sizlerle paylaşmak isteriz. Limited şirketlerde yasa gereği tüm ortaklar müdür sıfatına sahip olmaktadır. Ancak değerli eczacılar, şirketin ana sözleşmesinde tüm ortakların müdür olmayacağı sadece belirli kişilerin müdür olacağı kaydını koyarsanız eğer hem ortak olabilirsiniz hem de müdür sıfatını da taşımazsınız. Şirketin ortaklar kurulu kararı ile de tüm ortakların müdür sıfatını taşımayacağı, bazı kişilerin müdür olacağı şeklinde karar da alabilirsiniz. Bu noktaya özellikle dikkat edilmesini öneririz. Anonim şirketlerde ise gene müdür ve denetçi sıfatını taşımadan sadece ortak olunabileceğini de söyleyelim. Değerli eczacılar, ortaklık konusu çok fazla sorulduğundan biraz uzun tutmak zorunda kaldık. Burada gene sizleri ilgilendiren bir başka konuya geçebiliriz. Toptan satış yapılması gerekçesiyle eczacılarımıza idari para cezası verildiği durumlarla çok karşılaşmış bulunmaktayız. Toptan satışı yasak olan maddeler, zehirli ve müessir maddeler olarak belirlendiği gibi reçeteli verilmesi gereken bir ilacın Reçetesiz satılmasının da yasak olduğunu belirtelim. Bu yasağın ihlali halinde verilen idari para cezasına karşı başvurulacak yasal yolların ne olduğunu başka bir konuyu ele alırken anlatacağız. Bu bölümümüzde yer verdiğimiz diğer bir konu ise eczanelerimizde bulundurulması gereken ürünlerin neler olduğudur. Bunları yasamız şöyle belirlemiştir. Eczacılık ve ziraatte kullanılan kimyevi maddeler tabii ki bu gruba veteriner ilaçlar da girmektedir. Bunun yanı sıra hastaların teşhis ve tedavisinde kullanılan bütün sıhhi malzemeler, medikal aletler ve maddeler de eczanelerde bulundurulması yasal olan ürünlerdir. Bunların dışında kozmetik ürünlerin yani oje, el, vücut ve yüz kremleri gibi ürünlerin eczanelerden satışı yasaldır. Yine bu kapsamda tuvalet eşyalarının da eczanelerden satışına yasaca izin verildiğini söyleyelim. Sizlerin de bildiği gibi bu ürünler tarak, diş fırçası ve benzeri ürünler olmaktadır. Ne yazık ki bu yasal düzenlemeler iyi bilinmediğinden dolayı eczacılarımıza haksız olarak idari para cezası verilmesi yoluna gidildiğine dair Çokça şikayetler bizlere ulaşmaktadır. Oysa ki kozmetik ürünler ve tuvalet eşyası satmak eczacının yasal hakkıdır. Bundan dolayı haksız olarak verilen idari para cezalarına karşı izlenecek yolu birazdan sizlere aktaracağız. Az önce sözünü ettiğimiz ürünlerin dışında başka bir eşyanın ya da maddenin eczanelerde bulundurulmasının yasak olduğunu söyleyerek bunu konuya nokta koyup başka bir konuya geçebiliriz. Değerli eczacılar, şimdi ele alacağımız konu sizlerden çok yoğun olarak şikayet gelen, haksız bir biçimde mağduriyetlerinize yol açan, sizlerin geçici bir süreliğine eczanede bulunmadığınız anlarda yapılan teftiş esnasında eczanenizde bulunmamanızın tespiti halleridir. Öncelikle, Bir eczacının eczanesinin başında bulunmasını yasamız eczacılığın sağlık hizmeti yönünün ağırlığını gözeterek kural olarak zorunlu tuttuğunu en baştan belirtelim. Değerli eczacılar, elbette ki bir eczacının hiçbir yere ayrılmadan eczanesinde bulunmasını beklemek eşyanın tabiatına da aykırı olacaktır. Bir eczacının yemekte olması, doktora gitmesi, bankada olması veya çocuğunu okuldan alması ve burada sayamayacağımız ve şu an sizlerin de aklına gelebileceği pek çok hallerde eczacı eczanesinde bulunmayabilmektedir. Yasamız az önce ifade ettiğimiz gibi eczacının eczanesinde bulunmasını aramıştır dedik. Fakat bu kurala bazı sıkı şartlarla bağlı olarak bir kısım düzenlemeler getirmiştir. Bu konuyu düzenleyen maddenin 6197 sayılı yasanın 35. maddesi olduğunu bilmenizi isteriz. Bu maddeyi açıklayarak anlatmak isteriz. Yasamız, bir eczacının geçici olarak eczanesinde bulunmaması hallerini mazeretler olarak tanımlamıştır. Mazeretlerin neler olabileceğini tek tek saymamıştır. Örnek olarak da hastalık halini belirtmiştir. Böylece mazeretler kapsamına hastalık dışında pek çok olayın gireceğini söylemek isteriz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta ise şudur. Yasamız bir eczacının eczaneden ayrılış süresinin 24 saat olması halinde ilçe sağlık grup başkanlığına bir yazı ile haber verilir demiştir. Buradan ayrılış süresinin 24 saatten az olması durumunda haber verilmesine gerek olmadığı anlamını çıkartmaktayız. Ne yazık ki eczaneleri teftiş ile görevli olan teftiş memurları bu konuyu bilemediklerinden yanlış uygulamaktadırlar. Bize ben bankadayken ya da yemekteyken eczanemi teftişe gelip benim olmadığımı görünce tutanak tutuldu ne yapabilirim diye arayan çok eczacı olmuştur. Yapılan teftiş ile ilgili şikayetlerinizi ve eczanede bulunmayışınızı kanıtlayacak örneğin bir yemek fişi ya da banka dekontunu teftiş yapan makama sunabilirsiniz. Gene yasamız eczaneden ayrılış süresinin 15 güne kadar olacaksa eğer ikinci bir eczanenin bulunup bulunmamasına göre bir ayrım yapmıştır. Buna göre ikinci bir eczane yok ise eczane kapatılır. İkinci eczane var ise mesul müdür atanabilir. Mesul müdür de bulunamıyorsa eczane kapalı kalabilecektir. Ayrılış süresi 15 günden uzun sürecekse eğer bir mesul müdür tayin etmek mecburi olduğu gibi ayrıca sorumlu bulunduğunuz resmi mercilerden izin almanız gerekecektir. Değerli eczacılar burada sözü meslektaşım avukat Didem Hanım'a bırakıyorum. Merhaba değerli eczacılar. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Bize en çok sorulan sorulardan biri de eczacının vefatı sonrasında eczanenin durumunun ne olacağı. Bu husus 6197 sayılı yasanın 9. ve 10. maddesinde düzenlenmiştir. Ölen bir eczacının karısı veya kocası veya çocukları namına 5 sene müddetle mesul müdür marifiyetiyle idare edilebilmektedir. Ölen bir eczacının çocuğu bu 5 senelik müddetin sonunda reşit değilse reşit oluncaya kadar ve eczacılık fakültesine girdi ise tahsili bitinceye kadar devam edebilmektedir. 6197 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca ölen bir eczacının mirasçıları arasında eş ve çocukları yoksa diğer mirasçıları tarafından bir sene zarfında eczanenin tasfiye edilmesi gerekir. Ayrıca 9. madde gereği bir eczacı hacir altına alındığı takdirde bu eczacı hakkında hacir altına alınma durumunun ortadan kaldırılmasına kadar veya eczacının vefatına kadar devam eder. Yine 9. madde gereği sanatının icrasına engel olacak bir mağluliyeti bulunan bir eczacının eczanesi de mesul müdür marifetiyle ruhsatını korur ve faaliyetine devam edebilir. 6197 sayılı yasa tasarısında ise yasanın hazırlandığı zamana göre eğitim süresi uzamış olduğundan bu hususta değişiklik yapılmış ve 18 yaştan daha büyük bir yaşa kadar, örneğin 20 yaşına kadar sürenin uzatılması düşünülmüştür. Kanaatimizce de böyle bir değişiklik mağduriyetleri önlemek bakımından önemlidir. Bize ulaşan sorulardan biri de 6197 sayılı yasanın 40. ve devamı maddelerinde yer alan cezalar bölümüne ilişkin olmaktadır. 40. maddede 6197 sayılı yasanın usullere aykırı biçimde ruhsatname almaksızın eczane açanların 3 aydan 1 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını, ayrıca fiilin eczacılık yapma hakkına sahip olmayanlarca işlenmesi durumunda ise bu cezaların yarı oranında arttırılmasını öngörmektedir. Ayrıca bu tür yerlerin hiçbir mahkeme kararına hacet olmadan derhal kapatılması da maddede düzenlenmektedir. Bu maddeyi muvaza eczaneler bakımından değerlendirmemiz gerekir. Bu hususu somut bir örnek ve deneyimimizle açıklamak isteriz. Odamızca muvaza kanaati bildirilen bir eczane hakkında idare mahkemesinde açtığımız ruhsat iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Biz bu eczaneyi muvazalı olarak işleten şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Savcılık ise muvazalı eczane işleten ve eczacı olmayan bu şahıs hakkında şikayetimizi ciddi bularak kamu davası açtı. Bu hüküm eczacı olmayan şahısların muvazalı olarak eczane açmasını engellemek bakımından caydırıcı olmaktadır. Ancak önemli belirtmek gerekir ki, muvazalı olarak eczane açan bir eczacı tüm mali sorumluluğu da üstlenmektedir. Bu şekilde muvazalı eczane açarak muvaza yaptığı kişilerce borç batağına sürüklenmiş eczacılar mevcuttur. 6197 sayılı yasanın 41. maddesinde ise Eczanelerde ambalajlı veya ambalajsız olarak Bozuk ve zamanı geçmiş veya maşuş yani karıştırılmış saf olmayan ilaç bulunduran kişiye veya ambalajlı olsa bile zamanı geçmiş ilaç bulunduran kişiye fiili Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza sorumluluğu gerektirmediği takdirde 560 lira para cezası verileceği ayrıca bu ilaçlara vesaire eczan maddesine el konulup imha edileceği düzenlenmiştir. Biz bu maddedeki zamanı geçmiş ilaçlara dair düzenlemenin çelişkili ve mağduriyetlere yol açabilecek nitelikte olduğu kanaatindeyiz. Şöyle ki, eczane ve eczane hizmetleri hakkında yönetmeliğin MİAD'lı ilaçlar ve sorumluluk başlıklı 21. maddesinde eczane sahibi zamanla bozulan ve müddeti geçen ilaçları zaman geçmeden değiştirmek veya imhasını yapmakla sorumludur. MİAD'ı geçmiş müstahsarlar satılmak üzere bulundurulamaz demektedir. Biz yönetmelikteki satılmak üzere bulundurulamaz şartını önemli buluyoruz. Yönetmelik satılmak üzere bulundurulamaz demektedir. Yani eczacı miyatlı ilacı rafında satışa sunulmak üzere bulunduramaz. Örneğin eczacı miyatlı ilaçları imha edilmek üzere bir koliye topladı. Bu durumda yönetmeliğe aykırı davranmış olmuyor. Ancak yasanın yukarıda anlattığımız 41. maddesine aykırı davranmış oluyor. Ancak kanun yönetmelikten hiyerarşik olarak üstü olduğu için 41. maddede uygulanacak ve miyatlı ilaçları eczanede bulundurmak dahi cezalandırma için yeterli sayılabilecektir. Bize göre böyle bir düzenleme hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Kanunun 41. maddesinde yönetmeliktekine benzer bir düzenleme yapılmalı ve sadece satılmak üzere eczanede zamanı geçmiş ilaç bulundurmak suç sayılmalıdır. Aksi durum her koşulda cezalandırmayı getirmektedir. Yani bir eczacının miyada iki gün geçmiş bir ilacı rafından kaldırıp tüm miyatlı ilaçları bir, ile birlikte imhaya göndermek üzere bir koyda bekletmesi halinde de cezalandırılması büyük haksızlık oluşturmaktadır. Yine yasanın 42. maddesinde sayılan yerlerde ilaç halinde ihsar, imal veya tertip edilmemiş olan Bozuk veya mahşuş ezza ve kimyevi maddeyi bulundurmak, 1000 liradan 3000 liraya kadar para cezasını gerektirmektedir. 6197 sayılı yasanın 43. maddesi ise, Zehirli ve kimyevi maddelerle, tıbbi eza ve müstahsarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar Türk Ceza Kanunu'ndaki 193. maddesine göre cezalandırılır şeklinde düzenleme yapmaktadır. Bildiğiniz üzere internet üzerinden ilaç satan bir firma yetkililerinin bu maddeye dayanarak cezalandırılması yönünde karar verilmiştir. Yine bakkal, market gibi yerlerde Ağır kesici vesaire satılması durumunda da bu madde uyarınca durum delille tespit edildiği takdirde odamızca şikayetlerde bulunulmakta ve bu kişilerin ceza alması temin edilmektedir. 6197 sayılı yasanın 44. maddesi ise Bu kanunda yazılı yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenlere fiilleri suç oluşturmadığı takdirde ve bu kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 200 Türk lirası idari para cezası verilir hükmünü getirmektedir. Bu madde genelde denetimlerde eczacının yerinde bulunmaması halinde uygulanmaktadır. Bu yönde odamıza çok sayıda başvuru ulaşmaktadır. Herhangi bir denetim durumunda eczanenizde yoksanız ve tutanak tutuldu aynı gün İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurup örneğin banka dekontu ile denetime gelinen saatte bankaya kadar gittiğinizi, 35. maddeye aykırı bir tutum içinde olmadığınızı ispatlamak ve böylece tarafınıza bir ceza tahakkuk ettirilmesini engellemeniz gerekir. Ancak buna rağmen size herhangi bir ceza tebliğ edildiği takdirde 15 gün içerisinde suh ceza mahkemesinde itirazda bulunmanız mümkündür. Eczanenizin bulunduğu yerdeki suh ceza mahkemesine bir dilekçe ile başvurup itiraz gerekçelerinizi delillerle birlikte sunmanız mümkündür. Ancak 15 günlük süre hak düşürücü bir süre olup 15 günden sonra yapılan itiraz hiçbir geçerlilik taşımamaktadır. 15 iş günü 15 günü iş günü olarak düşünmemek gerekir. Yasa'da iş günü olarak belirtilmediği takdirde süreler ve dolayısıyla 15 gün tatil günleri de içinde olarak hesaplanır. Eğer 15. gün tatil gününe denk gelmişse bu tatil gününü izleyen ilk iş gününde başvuru yapmanız gerekmektedir. Yasanın 45. maddesi, eczaneyi işletmeye başladıktan sonra mazeretsiz olarak ve hiçbir ve mücbir sebepler dışında eczanesi olan yerlerde 30 gün, olmayan yerlerde 10 gün müddetle eczanesini kapalı bırakan veya teftiş sırasında görülen noksanların tamamlanması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet etmeyen eczacılara 500 Türk lirası idari para cezası verilir hükmünü içermektedir. Yani bir eczacı eczanesine mazeretsiz ve mücbir bir sebep olmadan 30 gün kapalı tuttuğu takdirde 500 Türk Lirası para cezası verilebilmektedir. Diğer yandan önemli bir nokta eczanelerdeki denetimlerde görülen eksikliklere ilişkin 45. madde gereği ceza verilme yoluna gidilebilmesi için eczacının iki kere yazılı olarak ihtar edilmesi gerekmektedir. Bu husus eksik olarak ceza verildi ise yine az önce anlattığımız prosedüre uygun olarak Suh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etmeniz gerekmektedir. 6197 sayılı yasadaki cezalar bölümü bu şekilde. Eczacılarımıza cezasız günler dilemekle birlikte yukarıdaki konularda bilgili olmaları, dikkatli davranmaları hususunda faydalı olacaktır inancındayız. Programımızı nöbetçi eczanelere ilişkin eczacılık mevzuatındaki düzenlemelere yer vererek ve sizleri bilgilendirerek sürdürüyoruz. Nöbetle ilgili düzenleme, eczane ve eczane hizmetleri hakkında yönetmeliğin 29. maddesinde mevcuttur. 28. maddede ise bayram, tatil vesaire günlerde ve belirlenen çalışma saatleri dışında nöbetçi eczanelerin açık kalacağı, bunun dışındaki eczacıların eczanelerini kapatmalarının mecburiyet olduğu belirtilmiştir. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında disiplin soruşturması yapılması söz konusu olmaktadır. Burada siz eczacıları ilgilendiren başka bir düzenleme ise, yasanın gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca mutlaka kapılarının açık olması zorunlu değildir hükmüdür. Yani eczacı başvuru halinde gereken hizmeti verilmesi koşulu ile nöbetler esnasında kapı kapalı tutulabilmektedir. Yine 23.10.2002 tarihli ve 1029 sayılı karar ile, Eczanelerin sadece kendi bölgelerindeki tedavi kurumlarına ilan asmaları yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu karar aleyhine tutum ve davranışlar disiplin cezası gerektirebilmektedir. Bu karar aleyhine kendi nöbet bölgesi dışında nöbet duyurusu asan bir eczacı tarafından açılan dava reddedilmiş ve dava odamızca kazanılmıştır. Değerli Eczacılarımız, umarız sizleri mevzuatımız hakkında biraz olsun aydınlatabilmişizdir. Sevgize saygılarımızla çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Hassas Terazi Hazırlayan ve sunan İstanbul Eczacı Odası Hukuk Bürosu